aleyküm aleyküm selam biz imanın bir bütün olarak kalpte mevcut olduğunu, azının ve çoğunun olamayacağını, artmasının ve eksilmesinin söz konusu olmayacağını biliyoruz. Aynı şekilde ameli imandan bir amelin imandan bir cüz olmadığını biliyoruz. Ancak Abdullah bin mübarek akaid metninde iman söz amel ve niyetten ibarettir. Artar ve eksilir diye kabul eden kimse mürciye e, mürciat tayifesinden ayrılmış olur diye buyuruyor. Buna göre biz mürziyet ayfesi olarak mı değerlendiriyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz bu mesele ehli sünnet arasında ihtilaflıdır. Yani iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir diyen ehli sünnet ulema ve selef var. Ama sadece kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır diyen de var. Biz bu ikinci görüşü itikat olarak benimsemişiz. İmamımız İmam Ebu Hanife rahmetullah böyle demiş. Biz de böyle inanıyoruz, böyle geliyoruz. Abdullah bin Mübarek'ten önce de bunu söyleyenler var. Sonra da söyleyenler bulmuş efendim. Fakat bir şeye dikkat edelim. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir. Artar ve eksilir diyenlerin hiçbirisi... Ee, ameli imandan sayan yani kimselerin alimlerin hiçbirisi amelinde bir eksiklik kusur bulunan kimse imanını kaybetmiştir dememiş. Yani bir kimse zekat e, mükellefiyetinde mesela aksatmalar yapmış. Orucunda aksamalar var. Namazında aksamalar var. Bu kimse imanını kaybetmiştir. Mürted olmuştur. Bunu boynunu vuralım, kafir kabristanına gömelim diyen kimse olmamış. Dolayısıyla bunların bu tutumu e, amelini aksatan ya da tembellik eden ya da ameli zayıf olan kimsenin imanının aslında özünde de bir eksilme, bir zaaf, bir kusur vardır demiş olmuyor. Biz de aşağı yukarı benzer bir şey söylüyoruz. Amel imandan bir cüz değildir diyenler olarak biz de benzeri bir şey söylüyoruz. Amel önemsizdir demek istemiyoruz bununla. Amelini aksatan kimse, ameli önemsemeyen, hafife alan kimse, Allah korusun, bir süre sonra imanında bir imanın kişiye etkisinde bir zayıflama, bir gerileme görülür. Ali Sattwast ve Selam Efendimizin Bir günah işleyen kimsenin kalbinde bir siyah nokta oluşur. Tevbe ederse o siyah nokta zahil olur. Etmez de günaha devam ederse siyah noktalar çoğalır. Öyle bir hale gelir ki o kalbi Cenab-ı Hak mühürler buyurması da bunu anlatıyor. Yani amel şüphesiz çok önemlidir. Amele gevşeklik göstermek, tembellik göstermek, ameli önemsememek, küçümsemek... Son derece büyük bir gaflettir ve faturası çok ağır olur. Ama bu demek değildir ki bir vakit namazını geçiren bir insan, bir gün oruç tutamamış bir insan, ister tembellik, ister gaflet, ister neyse imandan oldu, bunun imanı eksildi. Tam değil bunun imanı diyelim. Dolayısıyla ameli imanı takviye eden, güçlendiren, diri tutan, canlı tutan bir unsur olarak... Görelim, kabul edelim, düşünelim. Karşıt görüş sahiplerine de saygı duyalım ama birbirimizi itham etmeyelim. Namaz kılmıyorsa bir insan kafir olmuştur demeyelim. Ee, bu doğru bir şey değil çünkü. En azından birbirimizle münasebetimizde doğru bir şey değil. Selef'ten böyle diyenler varmış. Evet. Namazı bilerek, isteyerek terk etmek, kılmamak, kılmamakta ısrar etmek küfürdür diyenler var ama biz birbirimizle münasebetlerimizde bunu kullanmayalım. Namazın terkinin hafife alınabilecek bir şey olmadığını söyleyelim, namazın öneminden bahsedelim ama tembellik etmiş, aylaklık etmiş, gaflet etmiş namazına efendim dikkat etmemiş insanları da e, tekfir edip cehenneme postalamayalım. Bu anlamda İmam Ebu Hanife Hazretlerine mürci'i diyenler olmuştur. Ee, ama İmam Ebu Hanife Hazretleri mürci eden değil. Bazı mezhepler tarihi alimleri diyorlar ki mürciye iki kısımdır. Mürciye-i halisa ve mürciye-i Sünne. İmam Ebu Hanife mürciye-i Sünne'dendir. Neden? Çünkü amel imandan bir cüzdü. Değildir demiş. Amelsiz olan kimse, amelsiz ölen kimse Allah'ın meşiyetindedir. Allah dilerse onu affeder. Ben o kimse kafirdir, cehennemliktir demem demiş. Bu anlamda İmam Ebu Hanife'ye mürciye demişler. Sen bu adamlar hakkında kesin konuşmadın. Meseleyi Allah'a havale ettin. Sen mürciysin demişler. Bu ehli sünnet mürciyesidir. Bir de mürciye-i halise var. Yani pür mürciye. Bunlar ne diyorlar? Bunlar diyorlar ki bir kimse bir kere iman ettikten sonra affedersiniz, ne halt ederse etsin, hiçbir günah ona zarar vermez. O kimse peşin peşin cennette, onun yeri hazır, efendim zina etmiş, içki içmiş, onu vurmuş, bunu dövmüş, onun malını yemiş, buna gadretmiş hiç önemli değil. Nasıl ki küfürle beraber amel fayda vermez, imanla beraber de masiyet zarar vermez, günah zarar vermez demişler. İşte bunlar mürciye.